Grigori Petrov, Okul ve Hayat, Çeviren, Hasip Ahmet Aytun'a, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1963. İçindekiler, Grigori Petrov'un eserleri hakkında bir ön söz, Bölüm 1, Dersler ve Okulun Problemleri, Alt başlıklar, Aritmetik ve Gramer, Coğrafya, Tabiat Bilgisi, Sözün kısası, tarih ve edebiyat, din bilgisi. Bölüm 2, okulun öğretmenin önemi hakkında. Bölüm 3, dersler, öğrenciler, programlar ve ders kitapları. Bölüm 4, ağır düşünceler, günlük gaileler ve uykusuz geceler. Bölüm 5, okuldan ve hayattan kötü hatıralar. Bölüm 6, okulun meyveleri. Alt başlıklar 1, suistimaller, kültürlü insan ve genel eğitim problemi. 2. Medeni kıyafetler altındaki vahşilik, okul ve eğitim meselesi. Yeni bölüm aile ve okul. 8. Bölüm okulun ve hayatın manaları. Alt başlık 1. Hayatın manası, başarısızlıklar ve intihar, eğitim problemi. Alt başlık 2. Hayatta mücadele gücü, ümit kaynakları, eğitim problemi. Başlık 9. Bölüm 9. Çağdaş kültür. Alt başlık 1. Eski ve yeni kültürler, kültür kavramı Avrupa. Alt başlık 2. Tok ilaç mücadelesi, kültür ve eğitim meselesi. 10. bölüm Kadın eğitim ve Öğretiminin sosyal değeri. 11. bölüm Kahramanlık ve eğitim. 12. bölüm Amerikan okulu. Önsöz Grigori Petrov'un Eserleri hakkında. Aziz okuyucularım, okuyacağınız bu kitap, Grigori Petrov'un birçok batı, bazı doğu ve orta doğu çevrilmiş ve çok rağbet görmüş eserlerinden biridir. Grigori Petrov, merhum Ali Haydar Taner'in dilimize çevirdiği Beyaz Anmaklar memleketinde adlı eseriyle ve daha bir iki tercüme ile bizde de yıllardan beri tanınmaktadır. Bu aşinalığı biz biraz daha ileri götürmek için bu defa Frigori Petrov'un Okul ve Hayat adındaki eserini dilimize çevirerek takdim ederken yazarın haklı bir şöhret yapmış olan diğer eserlerini de birer birer sunmayı kararlaştırmış bulunuyoruz. Frigori Petrov böyle bir dikkate layıktır. Çünkü o hemen bütün kitaplarında fakat hepsinden fazla bu eserinde hayatı ve onun insanla ilgili problemlerini, insanın cemiyet içindeki yerini ve rolünü, insanın, insan evladının ailede ve okulda tabi tutulması gereken eğitim ve öğretimin temel şartlarını, iyi yetiştirilmiş bir insanın hayatta ve cemiyet içinde türlü kötülüklerle mücadele gücünü arttıracak esasları tam bir realist görüşle incelemiş, değerlendirmiş, aydınlatmıştır. Gregorio Petro, bilgili, kültürlü, ahlaklı, ve müsbet iradesi, kuvvetli insan ile bilgisiz, ahlak ve karakter bakımından zayıf, iyi eğitilmemiş, kusurlu ve her bakımdan noksan insanın cemiyet içinde ve kendi hemcinslerini ilgilendiren işlerde ne zaman ve nasıl yapıcı veya niçin yıkıcı olduğunu veya olabileceğini açıklayıp göstermeyi bütün eserlerinde ana fikir olarak işlemiştir. Grigori Petrov eserlerinden yeryüzünde yaşayan insanların dillerini, renklerini, dinlerini, bayraklarını ve tarihlerini dikkate almadan sadece insan adına taşıyan her ferdin iyi yetişmiş olduğu takdirde cemiyeti ve peşeriyeti sağlayabileceği faydalara dikkati çekmiş, her memlekette bu tip insanlara duyulan ihtiyacı her vesile ile ilan ve müdafaa etmiştir. Grigori Petrov, insanın günlük hayatından, edebiyattan, güzel sanatlardan, felsefeden ve sosyal bilimler alanlarından seçtiği konularını eserlerinde maharetle işlemiş. Ve konularının hemen hepsinde mutlaka insanı ve insanlığı, hak ve adaleti, vazife ve mesuliyet şuurunu ön plana alarak insanın ruhu, duyguları, düşünceleri, ahlakı, şahsiyeti, karakteri ve topyekun maddi ve manevi hayatı ile çok yakından tam bir realist görüşte ilgilenmiş, insanlarda gerçek insanlığın tecelli etmesi ve beşeriyetin refah ve saadet için yaşayabilmesi için aile, okul ve cemiyet gibi eğitim ve öğretim müesseselerinde alınması gereken tedbirleri realist ölçülerle ve idealist düşüncelerle belirtmeye daima önem vermiştir. Bu sebepten Grigori Petrov'a pek haklı olarak halkın öğretmeni ünvanı verilmiştir. Çünkü o her yaş ve meslekten olan bütün okur yazarlara hitap etmiş, konularını onların problemlerinden seçmiş ve onların gerçek problemleri şelikine sokarak onlara göremediklerini göstermeye, bilmediklerini öğretmeye çalışmış, bildiklerini de daha doğru değerlendirebilmek için onlara doğru ve hassas ölçüleri vermiştir. Grigori Petrov bütün konularını canlı tablolar halinde ve öğretici bir amaca yönelterek tasvir etmiştir. Hatta ilmi karakter taşıyan konularını dahi herkesin anlayacağı ve ilgileneceği basit günlük hayat dekoru içinde işlemiş ve bu husustaki ustalığı sayesinde kitaplarını birer okul seviyesine yükseltmiştir. Bu özelliğinden ve orijinalliğinden dolayı Grigori Petrov'un kitapları ve onlardan okul ve hayat adını taşıyan bu kitabı Öğretmenlerimiz, öğretmen namzetlerimiz, yüksek okullar, öğrencilerimiz, çocuk belirleri, idarecilerimiz, her meslekten aydınlarımız ve iş adamlarımız için gerçek anlamda bir okul niteliği taşımaktadır. Grigori Petrov'un eserlerinde ve belki onların hepsinden ziyade bu eserinde herkes az çok kendinden bir şeyler bulacak kendisinin ve çevresindeki insanların hayat hikayelerini hayret ve ibretle okuyacak, kendi değerini ve hem cinslerin değerini insanlık, hak ve adalet terazisine koyarak tartmaya yarayacak, türlü iş ve macera örnekleriyle karşılaşacak, geçmişte ve bugün herhangi bir işte veya vazifede doğruluktan ayrılmış bedbaht insanların uğradıkları akıbetlerin ibret ve nefretle seyredecek, onlar ve olaylar üzerinde derin derin düşünecektir. Hasip Aytun'a 15 Ekim 1960 Bölüm 1 Dersler ve Okulun Problemleri Benim bu kitabım ilk defa 1897 senesinde basılmıştı. O zaman henüz bir organik bütün halinde değildi. Çünkü kitap 1893-1897 yılları arasında ilk orta ve yüksek okullarda bulunan çocuklarla gençlerin eğitim ve öğretimleriyle ilgili meselelere ve türlü pedagojik problemlere ait yazılmış makalelerimin bir araya toplanmasıyla meydana gelmişti. Buna rağmen kitap okuyucular ve Rus kritikleri tarafından büyük bir ilgi ve sempati ile karşılanmış az zamanda ve her biri elli şerbin sayı olmak üzere birkaç kere yayınlanmıştı. Bundan başka kitap bazı Avrupa dillerini ve bu arada Bulgarcaya bütün halinde. Bazı dillere kısım kısım çevrilmiş, bazı kısaltmalarla da Japoncaya, Filistin'de ise Arapçaya tercüme edilmişti. Şimdi de kitabı Rusçaya ve başka dillere çevrilmiş olarak yeniden bastırmaklığım için birçok memleketlerden teklif vereceği mektupları almaktayım. Fakat, kitabın stereotip suretiyle basılmasının mümkün olmadığını düşünmekteyim. Esasen, bu kitabın ilk basıldığı zamanki şekli ve muhtevası ile basılmasından ziyade, yeniden ve esaslı surette işlenmesi ve tamamlanması lüzumunu samim olarak inanmaktayım. Yukarıda adı geçen makaleleri ben, genç yaşında ve pedagojik faaliyetlerimin ilk yıllarında yazmış, okul ve hayat başlığı altında yayınlamıştım. Ancak okulun yüksek önemini ve hayati rolünü daima ve kuvvetle hissediyor. Öğrencilik yıllarımın hatıralarında olduğu gibi pedagojik fanatiklerim dolayısıyla pedagojik faaliyetlerim dolayısıyla şahsen kazandığım intiba ve faaliyetlerden de faydalanarak anlıyordum ki bugünkü okullarımız yüksek eğitsel rollerini iyice anlamamıştır ve anlamak da istememektedir. Bu yüzden de yapmakta mükellef oldukları esas vazifelerini yapamamaktadırlar. Bu ciheti yüreğim sızlayarak ve yaralanarak görüyorum. Ve belki yazılarımla okulun kusurlarına ve hastalıklarını başarılı bir tarzda gösterdiğimi tasvir ettiğim için kitabım bilhassa okuyan genç nesiller tarafından beğenildi. Her gerçek canlı ve açık meseleye karşı ilgi gösteren genç pedagoglar tarafından takdirle karşılandı. Teessür ve teessürle kaydetmek mecburiyetindeyim ki, kitabım bugün bile aynı meselelere, aynı kanaatle temas bakımından, esas değerinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Okulun sayısı yüzleri aşan o kadar çok ve çeşitli hastalıklara var ki, bunlar bugün insandaki sağırlık, kekemelik, ses çirkinliği gibi okulun birer karakteristik vasfı ve adeta tabiatı haline gelmiş bulunmaktadır. Okulun bu karanlık tarafları hakkında yazmak, sayılar yüzleri aşan kusurları ve çeşitli menfi taraflar üzerine durup konuşmak lazımdır. Fakat yalnız pedagojik vergilerde yazı yazmak yetmez. Bu yazıları günlük gazetelerle de yaymak icap eder. Lakin... Ne yazık ki bizim günlük gazetelerimiz okullarımızdan çok, daha, okullarımızdan çok daha ağır bir hastalığa tutulmuşlardır. Muhtevaları çok yere manasızdır. Yazıları tatmin edici olmaktan çok uzaktır. Gazetelerimiz ehemmiyetsiz, ehemmiyetsiz parti ve partizanlı kavgalarına geniş sütunlar ayırmaktan, polis vakalarını yazmaktan, ve bazı cinayetleri tasvir ederek bildirmekten daha ileri gitmemektedirler. Memleketin imar meselelerine, muhtelif alanlardaki kalkınma ve gelişme hareketlerine, halkın yapma ve yaratma enerjisini uyanık tutmaya yardım edecek faaliyetlerin duyurulmasına hemen hemen hiçbir yer vermemektedirler. Bu meselelerle uğraşmaya yanaşmamaktadırlar. Sırası gelince herkes idealist insanlarımız bulunmadığından bahsetmekte, memleketin yerüstü ve yeraltı zenginliklerini işleterek, işletecek, milli ruhu kalkınma hamleleri yapmaya teşvik edecek, dolayısıyla milletimizi harekete getirecek, kuvvetli irade sahibi insanların yokluğundan şikayet etmektedir. Hemen herkes tiyatral tavırlar ve gösteriş kılıklı sahte heyecanlarla Ahlakın günden güne bozulması, sefahatin artması, türlü vurgunların ve vurguncuların çoğalması karşısında duyduğu hoşnutsuzluğu söylemekte ve yazmaktadır. Fakat ahlaki düşkünlüklerle ve sosyal kusurlarla teşkilatlı ve sistemli bir tarzda mücadele etmek için hiç kimsenin müsbet işler yaptığı görülmemektedir. Sanki bu, ruhen ve manen ölmüş, Binlerce insan yahut sosyal hayata musallat olmuş parazitler ve milli varlığı içten kemiren soysuzlar başımıza yüklerden yağlıyormuş gibi günden güne artmaktadırlar. Halbuki onların her biri bizim sosyal kitlemizin hamurundan, bizim et kanımızdan birer parçadır. Onlar da bizim yetiştirdiğimiz ağacın meyvelerinden birer meyvedir. Fakat bir farkla. Onlar iyi teşkilatlanmamış ailelerimizin ve okullarımızın hatalığı ve kötü eğitim şartlarının fena eserleri ve kötü neticeleridir. Durum böyleyken ben her gün binlerce insanın gelip geçtiği kasabalarla şehirlerin bazı sokakları tesadüfen aylarca tamir edilmediği veya temizlenmediği zaman Buraların tamiri ve ıslahı için her taraftan yükselen hoşnutsuzluk avazeleri karşısında gülmek mi, ağlamak mı lazım geldiğine bir türlü karar veremiyorum. Bazı meselelere karşı insanlar bu kadar hassas oldukları halde, acaba neden her sene geleceğin anne ve babalarının ve yarınların milyonlarca vatandaşlarının gelip geçtikleri bugünkü okulların bozuk, ve tamire muhtaç yollardan kat kat fazla tamire dikkat ve ihtimama muhtaç bulunduğunu bu bozuk okulların kötü pedagogik şartlarını ıslah etmek hususunda kimsenin ilgilenmediğini gördükçe hayret etmekten kendimi alamıyorum. Okullardaki öğrencilere ve onların eve beyinlerine gelince onlar yalnız bir şeye önem vermekte, çocuklar için okuldan yalnız diploma istemektedirler. Okulda öğrencilere diploma vermek ve onları mezun edebilmek için öğrencilerden birçok ölü ders kitaplarının yüzler ve binlerce sayfalarındaki kuru bilgileri ezberlemelerini istemektedir. Bu çok nazik mesele hakkında çok ve devamlı olarak konuşmak mümkündür ve lazımdır da. Fakat bu hususta yalnız konuşmak çok şey ifade etmez ve yetmez. Ve okulun yalnız fena öğretim yaptığını söylemek, çocukların ve gençlerin gerçek eğitimi ve gelişimi ile ciddi suretle meşgul olmadığını belirtmek de kafi değildir. Okulun bünyesine, teşkilatına ve fonksiyonlarına yeni bir ruh vermek, okulun gençlere kitap sevgisi aşılamasını istemek kadar ve belki ondan da fazla, hayata ve hayati önemi olan her şeye karşı öğrencilerin ilgilerini uyandırmak suretiyle, onların görüş ve ufuklarını ve faaliyet alanlarını genişletmeyi vazife edilmesi icap eder. Bu ciheti dikkate alarak ben bugün ilk baskısından 30 sene sonra okul ve hayat kitabımı yeni baskı için hazırlarken birinci baskıdaki düşüncelerimi tamamlamak ihtiyacını duydum. Bunun için de okulu hayata yaklaştıracak ideallere göre Nasıl teşkilatlandırmak lazım geldiği konusu üzerinde durdum. Okulu hayatta kudretli bir yaratıcı vasıta haline getirmek için neler yapmak gerektiğine dair olan düşüncelerimin ve bu husustaki çalışmalarımın verdiği tecrübelerden de faydalanarak kitabımı realitelere daha çok uydurdum. Alt başlık 1 Aritmetik ve Gramer İlk ve ortaakul hayatım hakkında hiçbir fena hatıram yoktur. Çok iyi ve mesut bir tesadüf eseri olarak benim ilk aritmetik öğretmenim, şimdiki görüş ve anlayışıma göre mükemmel bir pedagog imiş. Bu öğretmen daima bizimle beraber bulunur, kendi işini çok severdi. Ailelerde ve kuru bir aritmetik dersi yerine bize rakamların adeta müziğini öğretirdi. Problemleri biz atkineceydi düşünür, Hazırlardı. Biz öğrenciler de onları kim daha çok daha önce çözecek diye oynadığımız oyunlarda yaptığımız gibi adeta birbirimizle yarışırdık. Öğretmenimiz bize ilk önce yalnız 10'a kadar, daha sonra 30'a, 50'ye ve bundan sonra da yüzden fazlaya geçmemek şartıyla sayıları ezbere ve zahmetsizce saymayı öğretmişti. Ayrıca biz 7-8 yaşlarındaki çocuklara Öğretmenimizin bu sayıları geçmemek üzere verdiği meseleleri ve hatta bayağı kesildi ve yüzdeli problemleri de akıldan çözerdik. Öğretmenimiz bize çok şeyleri de okurdu. Biz de onun okuduklarını birbirimize, evlerimizde annelerimize, babalarımıza sevinç ve heyecanla tekrarlayarak anlatırdık. Bu hikayeler yardımıyla biz, küçük çocuklar konuşmayı öğreniyorduk. Doğru, güzel, açık, akıcı ve serbest konuşmayı öğreniyorduk. Öğretmenimiz bizim çocukça ifadelerimizdeki yanlışları düzeltirken aynı zamanda bize gramerin lüzum ve önemini ve adeta felsefesini de açıklardı. Bu suretle biz hem konuşulan canlı ve gerçek dili sevmiş, benimsemiş ve onun güzelliğini anlamış olurduk hem de dedelerimizin binlerce yıl boyunca sürüklenen çalışmalarının eseri olan ana-baba dilimizi değerlendirmeyi öğrenirdik. Öğretmenimiz bize dilimizdeki her kelimenin tıpkı bir elma ağacının her elması gibi milli zekanın bir mahsulü olduğunu söyler ve çocuklar derdi. Konuştuğumuz dili milyonlarca dilileriniz sıcak demiri döven usta bir demirci gibi kelime kelime işleyerek meydana getirmişler. Onu büyük bir dil hazinesi olarak size emanet etmişlerdir. Bu hazinenin kıymetini biliniz, onu bozmayınız. Bizim olmayan yabancı kelimelerle dilimizin kutsallığına sürmetsizlik etmeyiniz. Tarzına telkinlerle bulunur, telkinlerde bulunurdu. Biz de gayrete gelir dilimizin gramerini bir an önce öğrenmeye çalışırdık. Gramer kurallarını kendimiz için, doğru ve güzel konuşup yazmak için öğrenirdik. Niçin doğru ve düzgün konuşmak lazım geldiğini anlamak. Nasıl doğru ve düzgün konuşulacağını öğrenmek için gramere önem verirdik. Gramer bizim için can sıkıcı ve kuru bir ders ve kelime oyunu olmaktan çıkmıştı. Gramer bize milli fikrin ve zekanın inceliklerini tanıtan ve milli fikir ve sanat eserlerini tefsir ederek anlamaya yardım eden çok önemli ve faydalı bir rehber vazifesi görüyordu. Dilin her kelimesi bize sanki uzak mazire miras kalmış tılsımlı cevizler gibi görünüyordu ve biz her cevizin kabuğunu kırarak içinde milli hikmetlerin ve dehanın tatlı meyvelerini arardık. Atalarımızın söyledikleri hikmetleri ve veciz sözleri severek ezberler onları dedelerimizden miras kalmış çok kıymetli bir zihnet eşyası gibi korur, gururla ve şerefle kullanırdık. Benim ilkokuldaki ilk öğretmenim böyle bir insandı. Aritmetik dersleriyle bana rakamların hayata bağlı canlı taraflara bulunduğunu öğretmişti. Gramer dersleriyle de ana dilimi sevdirmişti. İnsanların konuştukları dillere karşı ilgi ve sevgi telkin etmişti. İlkokul öğretmenim bana dedelerimin zeka eserleriyle ve felsefeleriyle övünmeyi de öğretmişti. Ana dilimle beraber zihin ve fikir eserlerinin inceliğini ve estetiğini görüp değerlendirmeyi her türlü zihin ve fikir çalışmalarından yüksek bir harz duymayı da bu öğretmeninden öğrenmiştim. Görüyorsunuz, bir ilkokulda zengin ve yapıcı ruha sahip bir ilkokul öğretmeni. İsterse, 7-8 yaşlarındaki çocuklar ruhlarına ne kadar enerji tohumları kebilmektedir. Alt başlık 2. Coğrafya. Lisede ve henüz birinci sınıfta iken. Orta birinci sınıf, coğrafya öğretmenim de ilkokuldaki aritmetik ve gramer öğretmenim Bay Nagorski'den zekâ ve kabiliyet itibariyle asla geri seviyede değildi. Hiç unutmam, bu coğrafya öğretmenin bizim sanattaki ilk dersine elinde büyük bir kutu ile gelmişti. Bu kutudan bir kutusu, bir yumurta, palamut kozalakları, İçinde bir şeyler bulunan bir mektup zarfı, su ile dolu olduğunu zannettiğimiz iki küçük şişe, bir boş su bardağı çıkarmıştı ve şöyle konuşmaya başladı. Çocuklar, bugün sizlere çok uzun ve acayip bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu bizim dünyamızın hikayesidir. Bu hikayede en basit ve önemsiz olan şeyler bile sizlere acayip görünecek. Onları... İnsan aklını almayacağı kadar hakimane bulacak ve hayretler içinde kalacaksınız. Biz insanlar, gözlerimiz önünde duran bütün bu şaşılacak şeyleri çok kere gözlerimizde iyi göremiyoruz hatta hatalı görüyoruz. Onların manalarını ve iç yüzlerini anlayamıyoruz. Çok kere de onların ne olduklarını, niye yaradıklarını ve sebeplerini anlamak istemiyoruz. Bakın. İşte bir kibrit çöpü. Saman gibi incelik bir çöp. Bir ucunda koyu macun gibi bir şeyler sürülüp yapıştırılmış ve artık kurumuş kabarık bir yeri var. Şimdi bu kibritin bu kabarık baş tarafını kibrit kutusunun şu yan tarafına sürtüyorum. Bakınız nasıl parlayıp yandı. Ateş oldu. Ateş yanıyor ve kibrit çöpünde yakıyor. Yanmakta olan bu ateşle istediğiniz her şeyi bir mumu bir lambayı bir odunu yakabilirsiniz. Acaba bu ateş bu kibrit çöpüne nasıl ve nereden geldi? Yanmakta olan bu kibrit ateşini cebinize koyabilir misiniz? Cebinizde saklayabilir misiniz? Böyle bir deneme yapabilir misiniz? Ateşi cebinize koyamazsınız. Çünkü elbisenizi yakar ve belki siz de yanarsınız. Ancak bu ateş kibrit çöpünün şu koyu renkli kabarcığında uslu uslu durdukça yani kibritin baş tarafını bir yere sürtmedikçe ateşi hiç korkmadan cebinizde taşıyabilirsiniz. Şimdi sizlere soruyorum kibrit çöpünün niçin yandığını hiç düşündünüz mü? Bu soruyu sorduktan sonra öğretmen küçük zarf içinde bulunan kömür tozu gibi siyah taneciklerden bir miktarını kutunun kapağı üzerine döktü bir kibrit yaptı. Yanan kibriti o siyah taneciklere yaklaştırınca birdenbire bir ateş parlaması ile puf sesini andıran bir ses çıktı. Öğretmenimiz anlatmaya başladı. Bu barutun parlaması ve patlamasıdır dedi. Bundan sonra ateşin baruta yaklaştırılmasıyla hemen niçin parladığını ve niçin patlama gibi hafif bir ses çıkararak yandığını, barut taneciklerinde ne büyük bir kuvvetin saklı bulunduğunu, bu kuvvetin ne olduğunu anlattı anlatırken de bu olay dünyanın her yerinde böyledir ve böyle olur. Kibritte ateş, yumurtada civciv, falamut kuzuluğunda, kuzuluğunda kocaman bir meşe ağacı saklıdır. Sizlerin küçük başlarınızda, başlarınızın içinde de düşünceler Çocuk ellerinizde ise ileride yapacağınız büyük işler izlenmiştir. Bütün bu gizli kuvvetler canlanarak gelişebilir. Her şey bulunduğu halden, göründüğü şekilden ve durumdan bambaşka bir şekil alabilir, bambaşka bir hale geçebilir. Fakat bunlar rastgele olan şeyler ve hemen akla esen ve yapılan şeyler değildir. Her şeyin kendine mahsus kanunları, zamana ve yere göre harcanacak gizli kuvvetleri vardır. Bakınız İşte boş bir su bardağı diyerek Öğretmenimiz sözlerine devam etti Hepimiz dikkat kesilmiştik. Öğretmen anlatıyordu Bu bardağı ben Bu iki şişe içinde bulunan su gibi Dur ve temiz Fakat adlar ve nitelikleri başka olan iki sıvıdan birer miktar dökeceğim Ve saymaya başlayacağım Bir 2 Dört On On beş On beşe kadar sayacağım Bundan sonra ne olacak biliyor musunuz Bardak içindeki şu duru ve tertemiz sıvı mavileşecek, masmavi olacak dedi ve söylediklerini yaptı. Boş olan bardağa her iki şişeden birer miktar sıvı döktü saymaya başladı. Ve birden 15'e sayıncaya kadar bardak içindeki duru sıvı mavileşti. Bu olay karşısında bütün sınıf hayretten kendini tutamayarak türlü sesler çıkardı. Çocukların pek çoğu yerlerinde duramayarak ayağa kalktılar. Bazıları da kendilerini tutamayarak bu bir hukkabazlıktır diye bağırdılar. Bazı çocuklar da bu bir keramettir, bu bir büyüdür diyenlerin sözlerine itiraz ederek onları düzeltmek istediler. Bunun üzerine öğretmenimiz tekrar konuştu. Çocuklar, bütün dünya ve bu dünyada gördüğümüz her şey, yaşamamız, nefes alıp vermemiz, güneşin ışınları, kuşların ötüşleri, gördüğünüz ve görebileceğiniz her şey ve çok şeyler büyük bir hokkabazlığın ve bir büyünün eseridir. Onların hepsi bugün olduğu gibi milyonlarca seneden beri olup gelmekte bulunan ve bundan sonra da tekrarlanacak olan fevkeler, deliklerdendir. Aklın kolay kolay alamayacağı acayip ve tuhaf şeylerdir dedikten sonra daha iyi anlamamız için çok sade ve açık bir dille fakat bir şair duygu ve heyecanı ile bizlere ne vakit ve ne kadar bin veya milyon sene önce olduğu bilinmeyen. Eski zamanlarda ve henüz dünyamız yaratılmamışken, sonsuz boşluklarda duman gibi koyu bir sis yığınının dönüp varlandığını, bu sis yığınında kibrit çöpünün başında gizlemiş olan ateş gibi çeşit çeşit görünmez kuvvetlerin saklı bulunduğunu, çok uzun yıllardan sonra bu kuvvetlerin birbiriyle çarpıştıklarını, bu çarpışma sonunda güneşin, yıldızların ve bu arada dünyamızın meydana geldiğini anlattı. Biz bütün sınıfça dikkat kesilmiş, öğretmenin anlattıklarını büyülü bir hikaye gibi heyecanla dinliyorduk. Bu arada ders dilinin çalmasıyla dersin bu kadar çabuk bitmesi karşısında hepimiz büyük bir üzüntü duymuştuk. Üçüncü derse girince öğretmenimize bize anlattığı bütün bu olayları, insanların nasıl ve nereden öğrendiklerini sorduk. Bunun üzerine öğretmenimiz bize birinci hikayesi kadar bize şaşırtan başka bir hikaye daha anlattı. Bu hikaye ile bir bilginlerin bir prizmadan geçirdikleri güneş ışınları incelemek suretiyle gezegenlerin iç yapılarında bulunan maddeleri nasıl öğrendiklerini, türlü aletler yardımıyla insanların güneşle dünya ve diğer gezegenler arasındaki mesafeleri, bu gezegenlerin mahreklerini, kendi yönlerinde yürüyüş çabukluklarını nasıl hesapladıklarını açıkça anlattı. Bizler yaşları henüz çok küçük olan çocuklar 10 saat kadar coğrafya dersi okuduktan sonra gündüzleri etrafımızda gördüklerimizi incelemeye, geceleri parlak gök boşluğundaki yıldızları dindarane bir huşu ile seyretmeye başlamıştık. Gördüklerimize hayran hayran bakıyor, şaşıyor ve heyecan duyuyorduk. Bütün bu ilahi güzellikler ortasında yaşadığımızı ve gördüklerimizi anlamaya başladığımız için seviniyorduk. İnsan olduğumuz için gururlanıyorduk. Pisagor, Galile. Copernik ve Kepler isimlerini saygı ilanıyor ve bu bilgilere karşı sevgi duyuyorduk. Büyük astronomların bulduklarını ve insanlara öğrettiklerini kendi kendimize çalışarak öğrenmek, öğrendiklerimizi başkalarına da anlatmak istiyorduk. Dağların ve denizlerin tarihini, hayvanların, milletlerin tarihlerini, taşların, madenlerin, maden kömürlerinin tarihini, hepsi de güzel ve hakimane olan yeni yeni hikayeleri. Başkalarına da öğretmek isteğini duyuyorduk. Bizim coğrafya derslerimiz bizleri dünya ile çok yakından ilgilendirmişti. Bitkilerin nasıl büyüdüklerini duyar gibi oluyorduk. Deniz dalgalarındaki müziği işitiyor ve seçebiliyorduk. Yeryüzündeki dağların, gök boşluğundaki yıldızların haritalarını anlıyorduk, onlara manalar verebiliyorduk. Üst sanatlarda ise insan zekası ve insan emeği hakkında yazılmış yazıları ve manzumeleri okuyor. İnsanların ateşi nasıl keşfettiklerini, türlü afetlerle ve vahşi hayvanlara nasıl savaştıklarından ve şeriyetin eriştiği bugünkü yüksek kültürün ve medeniyetin temellerini ne zaman ve nasıl attıklarını öğreniyorduk. Dünya bize büyük bir imalathane gibi tasvir olmuyor. Burada yaşayan milletlerin akıl ve zekalarıyla ...ve binbir zorluklarla bulunup icat ettiklerini ve bilginlerin yaptıkları türlü keşifleri, günümüzün kaba ve bozguncu kuvvetlerinin ve türlü afetlerin nasıl insafsızca yıkmıkta olduklarını canlı ve ibret verici bir tarzda izah olunuyordu. Öğretmenimiz bize çok kere kainat ve dünya yeniden kuruluyor, yeryüzü bezeniyor... İnsanlık fikir ve duyguları insanlar arasında yerleşip gökleşiyor gibi terimleri sık sık tekrarlıyor. Güneşte patlamalar olduğunu, yeryüzünde zaman zaman tayfınların, kasırgaların ve fırtınaların korktuğunu, yer yuvarlağı kabuğunun zaman zaman çatladığını anlatıyor. Bunlara benzer türlü korkunç afetlerle felaketlerin insanlar ve milletler arasında da çıktığını açıklayarak bizlere bütün bu sarsıntıların sebeplerini bulmaya çalışınız yarınki hayata nasıl gireceğinizi bir yapıcı mı yoksa yıkıcı mı olacağınızı düşününüz diyordu. Öğretmenimiz bize muhtelif milletlerin hayatları, çalışmaları, eğlenme tarzları, sevinçleri ve ıstırapları hakkında çok yazılar okurdu. Bu yazılardaki güzel tasvirler yardımıyla Avustralya'nın bazı şehirleri, sahralar, çöller, büyük çayırlar ve meralar, tunduralar, balık avları, Yer altındaki altın madeni tabakaları ve daha neler ve neler. Sanki canlıymışlar gibi gözlerimiz önünden geçerdi. Bütün bunları dinlerken bizde Bombay'ın, Şanha'ın sokaklarını, sahraların kumlarını, göçebelerin çadırlarını, okyanusların fırtınalarını ve tayfunlarını, delileri türlü renkte olan ve ayrı ayrı dillerde konuşan insanları görmek arzusu uyanırdı. O zamandan bugüne kadar 40 seneden fazla bir vakit geçtiği halde ben artık Krimit ile Sidney'in hangi meridyenlerde bulunduklarını, Misri nehrinin kaç ayağı olduğunu, Duvarda Fuyburnu'nun nerede bulunduğunu, Siyam ile Uruguay'ın başkentlerinin adlarının tamamiyle unutmuş durumdayım. Fakat buna karşılık her kış okyanusun doğmuş sahillerinde kuzey fecirini seyrederken Venedik ve Napoli'de eğlenmekle olan halk arasında dolaşırken Güneş Heops piramidinin tepesinden sıyrılarak battığı ve Alplerde Pica-Kulma'da doğduğu anlarda ibadet etmek istek ve ihtiyacını duyarken Seylon'un, Bospor'un, Dubrovnik'in, Bosna'da, Beled'de, Split civarı gibi daha yüzlerce yerlerde Yıldızlı Gök boşluğunda ve engin denizlerin maviliklerinde bulduğum güzellikleri emerek içime esindirirken ben daima ilk coğrafya öğretmenim Mihail Andreevich Petrovo minnet ve hatırlıyorum. Sevgiyle, saygıyla anıyor ve sanki karşında inmiş gibi ona şöyle sesleniyorum. Sevgili hocam, senin ders almadan önce kainatın hikmetlerine ve tabiatın güzelliklerine kapalı olan gözlerimi sen açtın. Beni dünyanın her tarafında ve tarihin her devrinde yaşamış olan milletlerin kültürlerine ve kültürleşme uğruna harcadıkları emek ve gayretlerine görünmez ruh bağlarıyla sen bağladın. Var ol. Alt başlık 3. Tabiat bilgisi Coğrafyadan biraz ileriye giderseniz tabiat ilimleriyle karşılaşırsınız. Çünkü coğrafya için kainatın ve insanın hayat kanunlarını tanıtan, bilgileri basit şekilde izah eden bir ilimden başka bir şey değildir. Demek mümkündür. Coğrafya aynı zamanda ortaokullarda okutulan fizik ve kimyadan başka botanika, zoologiye, anatomiye ve fizyolojiye denilen tabi ilimleri anlamak için lüzumlu olan temel bilgileri kazandırma bakımından bu ilimlere bir hazırlık sayılan bir girişten ibaret bir derstir. Fakat esefle kaydetmek lazımdır ki öğretmenlerin büyük bir çokluğu bu ilimleri soğuk ve can sıkıcı dersler haline geçirmişlerdir. Onların bu kabiliyetlerine hayret etmemek elde değildir. Kimyanın kuru ve ölü formülleri, fiziğin, zihin ve bellek için ağır ve soyut olan kanunları, canlılara ait organizmaların kısımlarına ve ayrı ayrı bitkilere verilen isimlerin çokluğu ve bütün bunlara ait olup, dağlar teşkil edecek kadar çok rakamlarla usanç veren tarihlerin ezberlenmesi mecburiyeti dikkate alınacak olursa öğretimde hafızaya ne kadar ağır bir yük yükletildiği kolayca anlaşılır. Halbuki her tuz zerresi, her su veya kan damlası, ciğerlerin her nefes alıp vermesi, Yenilen her lokma olduğu gibi, çakan her şimşek parıltısı, kasların her hareketi ve zihninin her faaliyeti de en büyük ve üstad, üstad şair ve hakim olan tabiatın ilahi birer şiirinden ibarettir. Bilindiği gibi Arşimet hamamdayken suya batırılan cisimlerin izafi ağırlıkları kanununu ilk defa bulduğu zaman o derece heyecanlanmış ki, giyinmeyi unutarak çıplak halde sokağa fırlanmış ve koşarken ''Buldum, buldum, anladım, izah ve ispat ettim.'' diye bağırmaya başlamıştır. Bu ay bir tesadüf eseri olmadığı gibi ilim tarihinde ilk vakıada değildir. Kepler'de gezegenlerle yıldızların, güneşle dünyanın niyanın, fezada birbirlerini çarpmadan ve birbirleri üzerine düşmeden büyük bir nizam ve intizam içine dönüp dolaşmalarını sebeplerini İlk defa anladığı ve izah ettiği zaman büyük bir heyecana tutulmuş. Bu heyecan dolayısıyla elleri o kadar tutturmuş ki buluşu ile ilgili hesaplar uzun müddet yapmaya muktedir olamamış. çekimi kanununu keşfetmiş olmanın sevincinden kalbi kah şiddetle, süratle çarpmış, kah duracak gibi olmuş. Lisede ve yüksekokulda, üniversitede, ben... Hümaniter adı verilen felsefe ve filoloji tahsili yaptı. Tabi ilimlerle ilgili bilgileri ise okulun yardımı olmadan kendi kendime çalışarak öğrendim. Spektral analizdeki güzelliğin sırrını ilk defa anladığım ve Darwin'i layığıyla okuduğum zaman duyduğum sevinç ve saadeti şimdi bile hatırlamaktayım. O gün sevinçten yerinde duramamış, elinde kitap oda içinde hoplayıp sıçramıştı. Her tabiat bilgisi dersi öğrenciler için büyük bir sevinç kaynağı olabilir ve manevi bir bayram havası yaratabilir. Doğu masallarının hemen hepsinde iyi kalpli sihirbazlardan bahsedilir. Bunlar masallarda adlar geçen kahramanlara yüksek dağlar e, yardırtıp tünel açtırırlar. Masal kahramanlarına bu tünel gibi dehlizler içinde yürüterek başı ve sonu olmayan göz alıcı mağaralara çıkartırlar. Her biri ötekinden daha zengin, döşenmiş, çok süslü salınlara, birbirinden daha acayip ve tılsımlı odalara götürürler ve oralarda onlara türlü maceralar yaşatırlar. Doğu masallarında bu gibi olaylardan çok bahsolunur. Tabiat ilimleri de büyücülerin yaptıkları gibi insanın gözler önüne yüzlerce ve binlerce gizli, esrarlı ve büyülü olayları sererler havanın, suyun, madenlerin, güneş ışınlarının, sesin, nefes almanın, beslenmenin, doğum ve ölüm gibi sayısız tabiat ve hayat olaylarının gizli taraflarını açıklar, bütün bunların manalarını ve mahiyetlerini öğretirler. Bu suretle insan hayatın ve olayların şiirini duyar, tabiatın hikmetlerini anlar, sırlarını çözer. İnsan dehasının zaferi karşısında kendinden geçer. Ancak öğrencilerde böyle bir öğrenme, istik ve heyecan yaratabilmek, onların zihinlerini bir iş yapmak ihtiyacından doğan öğrenme tecessüsü ile ateşleyebilmek için ruhlarını kanatlandırmak lazımdır. Fakat ne yazık ki okullarımızda böyle yapılacak yerde büro öğretimi ile uğraşılmaktadır. Diklilerde erkek ve dişi organların, canlılarda büyük ve küçük hatların ve kemiklerin adları ezberletilmekte. Bunlara dair hesap cetvelleri gibi listeler tutturulmakta. Hepsi de ölü olan ve hiçbir hayati değeri bulunmayan harfle, rakamlar, tarifler, formüller ve kanunlar belletilmeye çalışılmaktadır. Öğrenciler de fena numara almak için, sınıfta kalmak ve okuldan uzaklaştırılma korkusu altında, Işığın, sesin, elektrik dalgalarının süratlerine ait rakamları ve daha nice ölü bilgileri ezberlenmek zorunda kalmaktadırlar. Fakat netice nedir? Yüz binlerce insan, meşhur avukatlar, hakimler, tarih profesörleri, şöhret yapmış vekiller ve fikir adamları, mezuniyet imtihanlarına bitirir bitirmez tahsiler esnasında ölü del kitaplarından ezberledikleri formülleri, ...değişmez rakamları ve kuru kanunları hemen ve bir daha hatırlamak, hatırlamamak üzere unutmaktadırlar. Buna rağmen büyük adamlar sırasına girmekte ve iş hayatında şöhret yapmaktadırlar. Bu hal karşısında bu büyük adamlar okulların öğretim programlarına giren materyali, giderde türlü haklar ve selahiyetler, selahiyetler elde etmek için... Ehliyet diploması verilen bir dağ yolu üzerinde yürümeyi güçleştiren tozlara benzetmektedirler. Madem ki hayatta herhangi bir işe yaramayacaktı, okuldayken bu program materyallerini bellemeleri için neden kendilerine eziyet edilmiş ve ıstırap çektirilmişti? Dimağalar niçin bu kadar çok lüzumsuz şeylerle doldurulmuştu? Böyle bir okul, kanaatince iki taraflı bir yağma peşindedir. Biri, Öğrencilerin zamanlarını ve imkanlarını manasız yere ve hiçbir ihtiyaç olmadan yağma ve gasp etmek. Diğeri ki bu, birincisinden daha fenadır. Dünyanın güzelliklerini ve hikmetlerini görüp tanıma hakkını öğrencilerden çalmaktır. Bu suretle zamanımız okulları, öğrencileri, kainatın muazzam varlığı çok karmaşık fakat son derece düzenli hayatı karşısında gözleri henüz açılmamış köpek yavrulara mertebesine düşürmektedir. Her sene, liselerden de yüksek okullardan mezun olan binlerce ve yüz binlerce gençlerde gençlikle ilgili olan ve gençlikte bulunması gereken meziyetler ne kadar azdır? Bu gençlerin damarlarındaki kanda gençlik enerjisi ne kadar yetersizdir? Bu gençler hayatı ne kadar az sevmekte bu gençler hayati fikir ve düşüncelerle ne kadar az ilgilenmekte, hayatın manasını ve güzelliklerini anlamada ne kadar geri ve beceriksiz durumdadırlar. Alt başlık 4 Sözün Kısası Okullarımızdaki gençlerimiz sanki kökleri taştık ve kayalık bir yere rastlamış bitkiler gibi bir türlü gelişememekte ve sanki ellerinde ve koltukları altında taşıdıkları kalın kitapların ağırlığı altında ezilmiş insanlar gibi halsizlik ve takatsizlik içinde bitkin ve argın durumda hayata girmekte. Vaktinden önce yorulmuş ve harcayarak enerjisi tükenmiş kimseler gibi hayatta Hayati olan her şeye karşı ilgisiz ve hissiz görünmektedirler. Sözlerimin manası üzerinde duracakların fikirlerimi yanlış ve fena anlamalarından düşüncelerimi isteyerek veya istemeyerek yanlış tefsir etmelerinden korkuyorum. Bunun için aşağıdaki açıklamalar yapmak mecburiyetini duyuyorum. Ben okullarımızdaki kimyanın, fizik ve tabiat bilgisi derslerinin alellerde kelime yığını ve muhtefasız bir edebiyat haline getirilmesi lazım geldiğini söylemek istemiyorum. Tam, kesin ve kuru formüller ve kanunlar yerine öğrencilere kainatın hayatına dair fıkralar, hikayeler anlatılmasının programlara konulmasını da istemiyorum. Benim istediğim şey Kimya ve fizik dersleri ile genel olarak tabiat bilgisi öğretimi ile öğrencilere kimya, fizik ve tabii bilimleri gibi dersleri için sevmek lazım geldiğinin öğretilmesi bu derslerin sevdirilmesidir. Gençlere tabiatın güzelliklerini görüp anlamak ihtiyacının hissettirilmesi ve bu ihtiyacın giderilmesine yardım edecek bir öğretim yapılmasını kainatı sek ve idare eden kanunların manalarıyla mahiyetlerinin açıklanması suretiyle erkek ve kız öğrencilere öğrendikleri kanunları cemiyetin, milletin ve insanlığın faydası için kullanmak arzu ve maharetinin kazandırılmasını istiyorum. Okullarımızın en büyük hatası ve belki en hasta tarafı, Çocuklarımıza her alanda çok ve mümkün olduğu kadar daha çok bilgi vermek amacına bağlı kalarak çalışmalarıdır. Bu yüzden iki önemli hataya da düşmekteyiz. Zannediyoruz ki, 1- Okul programlarına giren bütün bilgiler, bütün öğrencilere aynı derecede lüzumludur. 2- Okullarını bitirdikten sonra çocuklarımız artık hiçbir şey öğrenmek lüzumunu duymayacaklar ve kendi kendilerine çalışmak suretiyle tahsillerini, kültürlerini tamamlamayacaklardır. Bunlar yanlış düşünüşlerdir. Orta dereceli okulların asıl gayesi öğrencilere mümkün olduğu kadar çok çeşitli alanlardan çok bilgiler vermek değildir. Bilakis öğrencilerin... Öğrenme tecessüslerini nasıl tatmin edeceklerine dair, onlara yol göstermek, onların genel mahiyette bilgi edin mesleklerini kuvvetlendirmek olmalıdır. Bu gayenin gerçekleştirilmesi için de hacimli kitaplara ve yıllarca süren çok yüklü bir okul öğretimine ihtiyaç yoktur. Okulda 10 ders senesi boyunca ben eski Yunanca ve Latince okudum. Buna rağmen bugün mecburi, mecburi klasik öğretimin aleyhinde bulunmaktayım. 10 sene Horas'ın ve 11'in yani Homeros, dillerine çalıştım. Bu derslerden en iyi numaraları, notları aldım. Fakat yüksek tahsili mesnasında olduğu gibi üniversiteyi bitirdikten sonra dahi hı hı. ne Homeros'un dillerindeki güzellikleri ve değerleri anlayabildim. Ve en kötüsü günün birinde eski Yunanlıların dehaları ve eserleri hakkında bir konferans vermek icap edince Omir'i tercümesinden okumak ihtiyacını duydum ve İlyada mucidinin yarattığı ebedi güzellikleri ancak o zaman anlayabildim. Ve sanki ruhum güneş ışığı ile aydınlanmış gibi oldu. Klasik alemi bilen akıllı ve olgun bir insan. Eğer uyanık bir ruha ve içtik bir zihne sahip bir kimse ise Eladın ve romanın klasik eserlerindeki ebedi güzellikleri bir, iki ve en çok üç saat içinde keşfedebilir. Böyle bir insan elbette ki yabancı denizlerde on sene dolaşan odisey gibi eski dillerin dili veya mış, veya utfinali fiil zamanlarını teşkil etmeye yarayan, an, in gibi ek veya takılardan hangilerinin nerelerde kullanılacağını öğrenmek için 10 sene müddetle eski dillerin gramer denizlerinde dolaşmamızı hoş göremez. Her okumuş insana okulda elbette ki klasik sanat ve edebiyat aleminin güzelliklerini tanıtmak ve onların estetiği ve hikmetleri hakkında bilgi vermek lazımdır. Fakat bunun için öğrencileri 10-15 sene latince ve eski Yunanca dillerini okumaya mecbur etmek tamamıyla lüzumsuzdur. Binlerce kadın inci gerdanlıklarla ve türlü zinetlerle süslenmektedirler. Fakat bunların hiçbiri kullandıkları incileri Hint, okyanusun, Hint okyanusunun derinliklerinde aramak lüzum ve ihtiyacını duymamaktadır. Yunan klasik filologları için de mesele aynıdır. Onlar Omir'in ve Ovid'in dillerini seviyorlar. Bu dilleri öğrenmede büyük bir zevk duyuyorlar. Ben de bu dillerden zevk duymaktayım. Fakat aziz okuyucum. Bizim, sizin ve benim tamamıyla başka ilgilerimiz ve emellerimiz de vardır. Birimiz mekanik ilmini, diğer biri mimariyi, bir üçüncü kimse tıp ilmini sever. Başka biri milletlerin tarihini öğrenmeye meraklıdır, biri de felsefeyi sevmektedir. Bunlar eski klasik dilleri öğrenmek için, bu dillerin grameriyle ve ölü kelimelerine mana verebilmek için ölü lügat kitaplarının sayfalarıyla 8-10 sene. Neden uğraşmaya mecbur tutulsunlar? Eski Mısırlıların eserleri ve türlü fikirleri için olduğu gibi Eladın ve romanın eserlerinden ve ölmez değerdeki fikirlerin en mühim olanlarını seçiniz. Ve 2-3 ters saat içinde bunları izah ediniz ki kendi hayatımız etrafında kendi hayatımızı nasıl düzenlemek lazım geldiğine dair düşünmek için bize daha çok vakit kaldı. Gençlik yıllarında Tıp akademiyası öğrencisi formasını giymiş olarak ben Bir gün tesadüfen Büyük kimyager Mendeleev'in Üst üste 2 saat devam eden bir kimya dersinde bulunmak Fırsat ve saadetine nail olmuştum İyice hatırlıyorum Bu zat Mumun niçin yandığını izah ediyordu Ders sonunda öyle derin bir hayret ve heyecanı tutulmuştum ki Adeta kendimden geçmiş olarak tesadeden çıkmıştım Fakat ne yaptık ki ben Fakültedeki öğrencilik yolun geri dönülmeyecek ve değiştirilemeyecek tarzda çizilmişti ve ben hayatımı kimya tahsiline hasredemeyecek durumdaydım. Bunun için hala büyük bir tesir duymaktaydım. Bu yüzyılın başlarında Pedrogat Üniversitesi'nde Benyaşevic adında bir genç profesör vardı. Matematik fakültesini parlak bir başarı ile bitirmişti. Onu derhal üniversite kadrosuna almışlar ve Münih'te meşhur bir matematikçi yanında iktisat yapmak için devlet hesabına tahsile göndermişlerdi. Bu genç bilgin müstakbel, koca, müstakbel hocasının açış dersinde bulunmak için hemen hareket etmiş. Münihli profesörün de kendisine daha önce yazdığı gibi istasyonda trenler iner inmez doğru profesörün evine gitmiş. Fakat hocasının evine geldiğinde profesörün az önce evine çıktığını ve dersi için üniversiteye gittiğini öğrenmiş. Evden kendisine bu haberi vermekle beraber galiba dersini 3 numaralı dershanede de yapacak demişti. Genç matematikçi hemen üniversiteye koşmuş, aramış, 3 numaralı dershaneyi bulmuş. Öğrencilerin büyük gruplar halinde acele acele bu dershaneye girdiklerini görmüş. Vinyashevic de acele etmiş. Dershanenin kapısından içeri sokulup girebildiği anda profesör de dershaneye gelmiş. Dershaneden bir alkış pürlemesi içinmiş. Bunu gören Benyaşevic, bu derece meşhur bir bilginin yanında ve rehberliği altında onunla beraber çalışmak saadetine kavuşacağı için sonsuz derecede sevinmiş. Alkışlar dinmiş, ders başlamış. Benyaşevic hayretle kendisine, hayretle etrafına bakılmaya başlamış. Profesörün açış dersi konusu, Kilise hukukuna aitmiş. Derste kilisenin idealleri, haklara ve çok gerek kiliseye ait olduğu yanlış olarak ileri sürülen hakları etrafında meseleler açıklanmış. Bu durum karşısında Benjeşeviç bir yanlışlık yaptığını ve herhalde kendisine yanlış bir dershane numarası verildiğini düşünmüş ve çok nazik bir vaziyete düşmüş. Fakat anlatılanları dinlemeye devam etmiş. Kilise hukuku profesör olduğunu tahmin ettiği zat dersini bitirip bitirmez. Benyaşeviç, profesörün yanına giderek dershaneye başka maksatla girdiğini fakat dersi dinledikten sonra fikrini değiştirdiğini anlatmış. Kendisi yanında onun rehberliği altında ihtisas yapmak istediğini ve kendisini kabul etmesini rica etmiş. Bu surette Benyaşeviç, yalnız bir ders dinledikten sonra matematik yerine kilise hukuku ihtisası yapmak kararını vermiş. Arka arkaya birkaç sene ilkokul öğretmenler için yaz aylarında açılan kurslarda dersler vermiştim. Öğretmenlerin bu yaz kurslarında ders veren diğer hocaları arasında Moskova'da jeoloji profesörü Pavlov'da vardı. Bu zat bütün kurs süresince 7-8 ders vermiş ve bütün ilkokul öğretmenleri jeolojiye karşı büyük bir ilgi göstermişlerdi. Bu her sene böyle oluyordu. Aynı kurslarda bir yaz yine Pavlov adına meşhur bir profesör de ders vermişti sindirim ve mide ölçüsü hakkında 6 ders yapmıştı. Diğer öğretmenlerle birlikte ben de bu dersleri büyük bir ilgiyle takip etmiştim. 6 saat süren bu dersler bütün hayatım boyunca aklımda taze ve canlı olarak kaldı. Bu meşhur profesörün 6 dersi bana ilk dersten sonra meraklanarak okumak için satın aldığım 10 kadar büyük fizyoloji kitabından çok daha değerli görünmüştü. Şimdi bu hatıranın tesiriyle ve çok haklı olarak söyleyebiliyorum. Orta dereceli okullarda öğrencilere kısa, değerli toplu fakat fikir muhtevası bakımından zengin böyle on kadar ders verebilirseniz bu dersler yardımıyla öğrencilerin ruhlarında genel olarak ilimlere karşı canlı bir ilgi uyandırmış öğrencilerinizin her birini melekelerinin ve istidatlarının gelişimine paralel olarak şu veya bu ilme karşı samimi suretle yönetmiş olursunuz. O zaman öğrencileriniz okula bitirinin sınavlarından sonra okulla ve derslerle olan ilgilerini kesmediler Okulun öğrenme Öğretme havasından uzaklaşmazlar Ve bir, biz öğretmenler de Öğrencilerimizin ders kitaplarını Yakmaları gibi utanç veren Olaylarla karşılaşmamış oluruz Tersine öğrencilerimiz Küçük ve derli toplu Ders kitaplarından başka Henüz okul sıralarındayken Kendilerini şiddetle ilgilendiren Diğer kitapları aramaya Karıştırmaya ve incelemeye başlarlar Akıllı insanlar olarak yaşamak, kendilerine makul bir şahsi hayat, şahsi ve sosyal hayat yolu çizmeye yarayacak kitapları aramak, satın almak ve bütün ömürleri boyunca hiç durmadan öğrenmek için kitap okumak ihtiyacını duyarlar. başlık 5. Tarih ve Edebiyat İsterseniz tarih ve edebiyatı da misal alabiliriz. Tarih milletlerin öğretmenidir derler. Bu itibarlı tarih geçmişi canlandırmalıdır. Tufandan önce yaşamış hayvanlardan birine ait bulunmuş bir çenek yeminini inceleyerek onun bütün vücut yapısını ve organlarını aynı teşkil eden küve gibi tarih de Geçmişin bütün insan olaylarını canlı bir levha halini tasvir ve izah edebilmelidir. Tarihin vazifesi, geçmişte insan toplulukları arasında vuku bulmuş olayları, yalnız isimler ve yerler halinde sahip sıralamak gibi dar bir çerçeve içine tanıtmak değil, bilakis geçmiş yıllarda insan toplulukları arasında vukuğa gelmiş olan vakaları, canlı bir tarzda aydınlatmak, gençlerin fikir ve ruhlarını Geçmiş yüzyıllar içinde milletlerin kazandıkları tecrübelerle zenginleştirmek, gençlere alınları buruşmadan, yüzlerindeki kırışıklıklar peyda olmadan ve başlarındaki saçlar ağarmadan okumuş ihtiyarların olgunlaşmış akıllarını, kökleşmiş kanaatlerini ve felsefelerini kazandırmak olmalıdır. Geçmişi tanımanın ve tanıtmanın gayesi, içinde yaşanılan zamanı ve onun olaylarını daha iyi ve doğru tanımak, ve geleceği daha doğru esaslara göre teşkilatlandırmaya hazırlanmak olmalıdır. Bu gayeyi gerçekleştirmek için öğrencilerin zihinlerini, hafızalarını bir İsveç köyünü örten karlar veya Pompeyi örten lavlar gibi üst üste yığıldığı zaman dağlar teşkil edecek kadar çok sayıda kral, hükümdar isimleriyle veya yer ve memleket adlarıyla veya Vakalar ve tarihlerle rakamlarla doldurup ezmeye asla lüzum mehtiyat yoktur. Milletlerin öğretmen olan tarih, milletlerin hayatlarını canlı birer organizma gibi ele almalı ve seri halinde büyük lehalarla tasvir ederek milletlerin ruhi kudretlerini açıklayıp tanıtmalıdır. Mesela beşeriyetin medeni hayata neden Mısırda başladığını, Afrika, Asya ve Avrupa'nın kavşak noktası olan bu bölgede o zamanki hayat şartlarını, bu merkezde yaşayan insanların psikolojilerini, Orta Asya'dan ve Mısır'dan Avrupa'ya giden kültür yollarını, Babil'in, Asur'un, Finike'nin, Küçük Filistin'in, Elat ve Roma'nın, ülkeler zapt etmek ve yeryüzündeki milletleri birleştirmek hususundaki gayretlerini, bu uğurda en çok mücadele eden milletlerin karakterlerini meziyet ve kabiliyetleriyle, üstünlüklerini, zayıf taraflarını, işledikleri hataları, bazı milletlerin yükselme ve süpût etmelerindeki sebepleri kuvvetli ve canlı defalar halinde tasvir ederek tanıtmalı ve öğretmelidir. Keza bazı milletlerin ikbal ve refaha nasıl kavuştuklarını, bir müddet sonradan için çöküp dağıldıklarını Firavunların bütün ihtişam debdebe ve azametlerine rağmen eski Mısır ve ruhani kuvvet ve kudret sahibi idarecilerine rağmen Filistin'i çöküp dağılmaya sürükleyen sebepleri, Elat Cumhuriyetlerinin varlıklarını için devam ettiremediklerini, Roma ve Bizans İmparatorluklarının parçalanmaya ve zaafa götüren sebeplerle şartları tasvir ve izah etmelidir. Nihayet Orta Çağlar'ın manzarası da var. Yani yeni hayat şartlarının başlaması, yeni bir kültürün doğması, rahipler sınıfının kuvvetlenmesi, zadegan sınıfının nüfusu, istibdat idaresi, İslamiyet'in zuhuru ve Hristiyanlıkla mücadeleleri, yeni medeniyetin genişleyip yayılması, Rönesans hareketleri, milletlere eski sınırlarının dar gelmesi, yeni ülkeler keşfedilmesi gibi daha birçok yenilikler ve değişiklikler ki bütün bunlarda önemli olan papaların, kralların ve onların kumandanlarının adları ne zaman, nerelerde yaşadıkları değil. Papalığın, zadegan sınıfının, haçlılar seferlerinin, istibdat idarelerinin Rönesans'ın psikolojisi ile felsefesinin bilinmesi, deniz muharebelerinin, dini harabelerin, memleketlerin gelişmelerinde ve ihtilallerin patlak vermesinde rol oynayan sebeplerin öğrenilmesi, sebeplerin öğrenilmesidir. Tekrar edelim. Önemli olan papaların kralların ve onların komandanlarının adları ne zaman, nerede yaşadıkları değil, papalığın, zadegan sınıfının, haçlıların seferlerinin, istiddat idarelerinin, rönesansın psikolojisi ile felsefesinin bilinmesi, deniz muharebelerinin, dini harplerin, memleketlerin gelişmelerinde ve ihtilallerin patlak vermesinde rol oynayan sebeplerin öğrenilmesidir. Keza, o tarihlerde Avrupa'nın ve Avrupalıların ruh halleriyle Asya milletlerini sevk ve idare eden psikolojinin mahiyetini tanımak, birçok kumandan, yer ve muharebe ismi bellemekten kat kat fazla değer taşımaktadır. Ve tarih derslerinde bunun için, bunun niçin böyle olduğunun açıklanması lazımdır. Etrüsklerin, Rönesansı yapan ve yaşatanların, Romalıların, Germenlerin Anglo-Saksonların, Slavların karakteristik özelliklerinin neler olduğunu tanımak ve tanıtmak hiç şüphesiz mühimdir. Ancak ders kitaplarının bu ruhta ve böyle bir gaye ile hazırlanması için tarih kitabı yazarlarının müstesna ve kabiliyetle görüş sahip olmaları şarttır. Yazarların bu ve görüşlerini besleyecek başlıca meziyetler şunlar olmalıdır. 1. Geniş ve derin bilgi ile uzun tecrübe. 2. Bilgi yığınlarının meydana getireceği dağları devirebilecek esaslı bir hayat görüşü. 3. Bu bilgileri arasından en değerli, en lüzumlu ve gerçek olanları seçip ayırmak mahareti. Ben, tarih profesörü Ferreiro'nun derslerini dinlemek şerefine nail olanlardanım. Bu bilgin Romulus'ten başlayarak zamanımıza kadar devam eden bütün Roma tarihini 3 derste izah etti. Bu üç derste, Roma'nın cumhuriyet, imparatorluk devirleri, papalık idaresi, İtalya'nın nifaklara iç nifaklara iç kavgaları ve harpleri, Roma ve İtalya birleşmesi gibi büyük ve önemli olayları birer renkli levha gibi gözlerimiz önünde canlandı. Profesör ders anlatırken sanki engin bir bilgi denizinin kenarına oturmuş, nefis ve lezzetli yemekler pişirmek için bir hükümdar sarayının zengin kilerlerinden ve erzak depolarından en değerli ve taze erzakı seçen sanatkar bir saray aşçısı gibi engin bilgi hazinelerinden en faydalı olan bilgi demetlerini çekip alıyor. Bu bilgileri Ömer'in tanrılarına layık denilecek derecede nefis hem çocuklarının hem de ihtiyarların dişlerine elverişli, birer cennet dağımı gibi bize sunuyordu. Benim tecrübe ile edindiğim kesin kanaat şudur ki, bütün kitaplar arasında en çok ihmal ve kayıtsızlığa uğramış ve en ziyade kuru, renksiz ve semeresiz olanları ders kitaplarıdır. 1908 yılında Biricik oğlumu okula göndermek icap edince en iyi okulu bulmak için Norveç'ten ve İsveç'ten itibaren Roma'ya kadar bütün Avrupa'yı dolaştı. İsveçlilerin, Danimarkalıların, Almanların, Fransızların, İsviçre'lilerin, İngilizlerin ve İtalyanların bütün derslere ait yüzlerce ders kitaplarını inceledi. Bu kitapların beni fazlasıyla tatmin ettiklerini söyleyemeyeceğim ama... Tarih dersine ait olanların beni asla tatmin etmediklerini belirtmekten kendim alamayacağım. Almanya'da olduğu gibi İsviçre'de de tarih ders kitaplarının hemen hepsi her şeyden önce e, vatanseverlik şekli altında. En koyu bir şovenizmle ile yazılmış bulunuyorlardı. Bu kitaplarda ve hemen her vesileyle münasebeti ve lüzumu olsun olmasın. Danimarkalılarda, Polonyalılarda, İsviçre'lilerde, Almanılarda... Fransızlarda, İngilizlerde büyük bir mübahle ile kendilerinin en kahraman, en asil, en akıllı, bezeki ve, ve en hürriyet sever millet olduklarını tekrarlayıp duruyorlardı. Bundan başka bu tarih kitaplarında savaşlar, kıtaller ve isyanlar övülüyor ve takdir ediliyor. Binlerce karşılaşıklar. Ve isyanlar, ülkelerin yağma edilmesi, şehirlerin yangına verilmesi, medeniyetlerin tahrip edilmesi, mamur beldelerin harabe haline getirilmesi hareketleri canlı bir tarzda tasvir ediliyordu. Ve hiç şüphesiz bu mahiyette olan bu tarih ders kitapları genç ruhlara ölüm, kin ve öc alma tohumları ekiyordu. Bu kitaplarda milletlerin ve insanların barış ve birlik içinde yaşamaları lüzumuna temas edilmiyordu. Bu kitaplarda medeniyet için ve geri toplulukları medenileştirmek için harcanan emek ve gayretlerle hiç bahsedilmiyordu. Vaka bazı konular dolayısıyla bazı bilginlerin, sanatkarların, düşündürlerin, mucitlerin, endüstrinin ve ziraatın ilerlemesinde yönelik olanların adları geçiyorsa da bu isimler çok kere küçük pontolu harflerle ve hemen Daima metin dışında sayfaların alt taraflarında yer alıyordu. Tarih sayfalarında Kambizlerin, Kaliburaların, Neron tıynetli zalimlerin ve benzerlerinin türlü humvarlıkları için pek çok yazılara yer verildiği halde bunlarla bunlardan Huatama, Budizmi temsil eden bir filozof, Kisenofon, Epictet gibi filozofların adlarına bile tesadüf olunmamaktadır ve bütün Yüksek okullara devam eden öğrencilerin okudukları derslerde Budizm, Yudeizm, Hristiyanlık ve Müslümanlık gibi büyük inkılaplara yol açan büyük din olayları hakkında hemen hiçbir esaslı fikre sahip olmadıkları. Bundan başka bu gençlerin dünya yüzünde mükellef ülkelerde yaşayan milletler topluluklarına mensup insanların hayatları hakkında toplu bir tasarım elde edemedikleri görülüyordu. Ne yazık ki Avrupa'daki okulların hemen hepsinde tarih yerine adeta bir nevi tarihi anatomi okutulmaktadır. Ve bu sebepten milletlerin hayatları binlerce küçük ve çok yer aralarında bağlantı bulunmayan olaylara bölünmekte. Bu olaylar vuku buldukları tarihlerin adlarıyla ve tarihleriyle birlikte ders kitaplarına geçirilmektedir. Makedonya İskender Darius'u filan tarihte filan nehirde mağlup etmiş Falan ve falan hükümdarlar şu ve şu savaşlarda maktul düşmüşler. Falan ve filan. Falan ve filan evlenmiş. Roma şu tarihte yanmış. Kisepkis'in kiseps, şu kadar harp gemisi varmış. Sametik şu kadar sefere iştirak etmiş. Vesaire gibi. İnsan ve yer isimleri, rakamlardan ibaret tarihler. O kadar çok kullanılmış ki, bunlar öğrencileri tarih dersinde nefret etmeye sevk etmekte, onların zihinlerini geliştirecek yerde büsbütün körletmektedir. Taht ve iktidar değiştirmeler, bazı kralların tahtlarından indirilmeleri ve yerlerine başkalarının geçirilmesi, tüm savaşlarının sayıları ve tarihleri, haçlı seferlerinin sayıları, türlü muharebelerin yapıldıkları yerler ve tarihleri, bu harp sonunda imzalanan barış anlaşmalarının tarihleri, krallarla hükümdarların, Henry sülalesinin, Avcıların, Carol'ların, bileşivilerin, akılsız Ivanların doğum ve ölüm yılları, tarih kitaplarının sayfalarını doldurmaktadır. Bazı meşhur şahısların hayatlarına dair yüzler ve binlerce vesikalar toplanarak şecereler ve düsturlar haline getirilmiş. Bu vesikalarda bu adamların doğdukları yerler, tarihler Yaptıkları işler ve bunların tarihleri, nasıl, ne zaman, nerede öldükleri gibi şahsi hayat olayları bir araya getirilerek hayatın öğretmen olması gereken tarih kitapları yazılmıştır. Sayfalar dolduran bu basit ve lüzumsuz bilgiler arasında tarih olayların cereyan ettiği devirlerin ve o devirlerde yaşamış insanların karakteristik özelliklerine dair genel tasvirlere ve hükümlere, ve herhangi bir fiyaslamaya veya netice çıkarmaya hemen hiç rastlanmamaktadır. Bu vasıftaki tarih kitapları dünya milletlerinin binlerce makine, besini domuz, sayısız çocuk oyuncakları, dokuma fabrikalarının kumaş örnekleri, balık av malzemesi, türlü şekerlemeler, silahlar gibi hayvan eşya ve malzeme nevinden bütün mahsulleriyle ve mamulleriyle iştirak ettikleri fakat bütün bu zenginliklerin sırasız, tertipsiz ve hatta karma karışık bir tarda oraya buraya rastgele konulduğu büyük bir dünya panayırına benzemektedir. Böyle bir panayırı gezdikten sonra bir insan nelerin, nerelerde bulunduklarını, bunların vasıflarının ve özellikleri neler olduğunu, her birinin ayrı ayrı fiyatlarını, hangi memleket fabrikalarında yapıldıklarını, canlıların hangi çiftliklerde yetiştirildiklerini, makineler yapan ve satan firmaların adlarını vesaire vesaire gibi türlü hususları nasıl görüp anlayamaz ve daha sonra bunları hatırlayamazsa okullarda kullanılan tarih ders kitaplarını okuyup onlardan faydalanmak isteyenlerin durumu da aynen böyledir. Tarih ders kitaplarında adları geçen milletler ve şahsiyetler çocuk tiyatrolarındaki kuklalar gibi oradan oraya saçılıyorlar, kah oynuyorlar, kah duruyorlar. Ve günün birinde herhangi bir oyundan yere serilip sahnede kalıyorlar. Fakat bütün bu sıçramalar ve oyunlar arasındaki münasebetler bu kitaplarda anlatılmadığı gibi tarih sayfalarını okuyanlar da bu münasebetleri kendilerinden anlayamıyorlar. Bütün bu oyunların ve oradan oraya sıçramaların sebepleri nelerdir? Bunları kendi kendilerine izah edemiyorlar. Neticede tarih dersi milletlerin öğretmeni olacak yerde bir işkence aleti, haline geliyor. Okullarda edebiyat tarihi derslerinin öğretimi de tarih dersinin durumundan pek farklı değildir. Gerçek anlamda bir edebiyat öğretimi yapılması demek, hayatı olduğu ve geliştiği gibi, yani milli zekaya ve dehaya aksettiği gibi öğretmek ve öğrenmek demektir. Edebiyatı bu anlayışa göre okutmak ise Birkaç manzum eseri ezberlemek, tabiatı sanatkarani bir tarzda tasvir eden bazı yazılar okumak, okutulan bir hikayenin, bir piyesin, bir dramın veya bir şiirin mana ve muhtevalarını kavratmak demek değildir. Edebiyat okutmuş veya öğrenmiş sayılabilmek için bir yazara has olan üslubun, şekil ve özelliklerini, yazarın bir eserde canlandırdığı tiplerin karakterlerini, yazarın hikayelerindeki kahramanların ruh hallerini, düşüncelerini, duygularını ve yazarı, şu veya bu eseri yazmaya sevk eden fikirlerin mahiyetlerini tanıtmak veya tanımak lazımdır. Bundan başka herhangi bir sanatkarın bir eseri meydana getirirken içinde bulunduğu şartları, karşılaştığı ve yenmek mecburiyetinde olduğu zorlukları ve çektiği ıstırapları da duymak, yaşamak lazımdır gerçek anlamda edebiyat tarihi bir dahi yazarın kalp ve ruhunun tarihi olmalı yani günlük hayatın sevinç ve kederlerini ıstıraplarını döktürdüğü gözyaşları arasında kahkahalarına gülebilen insanın ruh hallerini bir ayna gibi aksettirebilmenidir. acaba okullar oralarda okuyanlara bu manada bir edebiyat tarihi okutabilmekte midir? Bu soru karşısında heyhat dememek mümkün değildir. Hakikat meydandadır. Bizlere okul sıralar üzerinde bugün bile ve hala uzun yıllar boyunca edebiyat tarihi olarak geçmiş devirler yazarlarının zamanımızdan 500-700 yıl önce yaşamış olup eski nesillerin adeta çocukluk çağrılarının ruhi ve manevi değerlerini eserlerinde tasvir eden eski es yazarların hayatları ve eserleri okutulmaktadır. Hiç şüphesiz yeni edebiyat, eski devirler edebiyatının bir devamıdır ve bizler geçmişimizin manevi varlığının, ruhi değerlerini, fikir ve his olaylarının tanımalıyız Fakat her şeyin olduğu gibi bu geçmişi tanımanın da ölçüsü, sınırları, yeri ve zamanı olmalıdır. Edebiyatı ve edebiyat tarihini iyice kavramış ve edebiyat tarihi dersiyle güdülmesi gereken gayeyi benimsemiş bir edebiyat mütehastası, eski edebiyatın bütün karakteristik özelliklerini bir veya en çok birkaç ders saat içinde tam vazıh ve takmin bir tarzda açıklayabilir. Fakat ne yazık ki bugünkü okullarımızda böyle yapılmıyor ve bizim orta dereceli okullarımızdaki edebiyat derslerine çok eski tarihlerde deha mertebesine ulaşmış edip ve şairlerin eserlerini incelemekle başlanıyor. Bundan sonra Rusya'daki okullarda edebiyat derisi olarak 12. 13. 15. ve 17. yüzyıllarda yaşamış din adamlarının masumane ve çocukça denecek kadar basit ilahileri de aylarca devam eden derslerde okutulmakta Bundan sonra ise gençlere Turgaynev'in, Dostoyevski'nin, Tolstoy'un eserlerindeki manaları ve güzellikleri izah etmeye yetecek vakit kalmadığı gibi gençlerde bu değerli yazarların eserlerini kendi kendilerine okuyup incelemek arzusu uyandırılmak şöyle dursun. Bu istek tamamıyla söndürülmektedir. Yalnız Rusya'da değil. Bütün Avrupa memleketlerindeki okullarda durum az çok böyledir ve gençlerden derslerde ve imtihanlarda yalnız ezber bilgiler istenmektedir. Mesela bana 13. yüzyılın başlıca yazarların adlarını söyle, söyleyiniz. 15. yüzyılda yaşamış şairlerden kimleri tanıyorsunuz? Finland drama türk ne zaman doğmuştur? Başlıca eserleri hangileridir? Adlarını söyleyiniz. Gundilich nerede doğmuştur? Kriyanich nerede ölmüştür? Bu yazarlar hangi eserleri yazmışlardır? Bugünkü okulların edebiyat derslerinde öğrencilerin sık sık cevap vermek mecburiyetinde kaldıkları soruların başlıcaları bunlardır. Diğer milletlerin edebiyatından Omir, Eşil, Dante, Cervantes, Shakespeare, Schiller ve Goethe gibi dahi yazarların eserleri, bu eserlerin manevi değerleri, bu eserlerdeki uslup ve beyan güzellikleri okuyan gençlere layıkıyla tanıtılmamaktadır. İlk medeniyet çağlarındaki insanların teknik alanlarda nasıl geliştiklerine ve bazı teknik bilgileri ne büyük zahmetleri ve zorluklarla elde ettiklerine ve genel olarak eski çağların teknolojisine dair pek çok şeyler anlatmak mümkün iken aksine okullardaki derslerde bu konulara birkaç süze temas edilerek geçilmekte. Zamanımızın lokomotifi buharla, elektrikle ve diğer kuvvetlerle işleyen dev makineler hakkında pek basitliğiyle verilmekte, verilmekle getirilmektedir. Kısaca biz yaşayan milletlerin edebiyatlarını ölü diller okutur gibi okutmaktayız. Bu sebeptendir ki Edebiyat ve Edebiyat Tarihi dersleri gençlerimizde canlı ve devamlı ilgi uyandırmamaktadır. Alt Başlık 6 Din Bilgisi Din bilgisi meselesi bugünkü okulların belki en önemli, en karmaşık ve en hasta problemlerinden biridir. Bu hususta genel olarak şu münakaşalalar yapılmaktadır. 1. Okulda din bilgisi ders olarak okutulmalı mıdır? Yoksa din bilgisi dersi müfredat programındaki ders dağıtma listesinden çıkarılmalı ve gençlerin din terbiyesi ve dolayısıyla din öğretimi meselesi ebeveynlerin şahsi istek ve gayretlerine ve okul dışındaki din adamlarına mı bırakılmalıdır? 2. Eğer din bilgisi okul programlarında bir ders olarak yer almayı alacaksa bu dersi kim okutmalıdır? Din, neyi müesseselerin temsilcileri mi yoksa herhangi bir öğretmen mi? Birinci soru din bilgisinin aslına ve mahiyetine tahallük etmediği gibi o kadar önemli de değildir. Bu problem genel olarak din bilgisi öğretiminden ziyade okulun karakteriyle, teşkilatıyla, öğret programıyla ilgilidir. Meselenin okul aidiyeti demek okulun ruhuna, gayesine bağlılı demektir. Okul eğer din ile olan münasebetini muhafaza etmek isterse bazı tedbirler alabilir. Fakat okul şuurlu ve kasti surette dinle ve dini ahlakla ilgilenmemek ve münasebet kurmamak azmindeyse din bilgisini ders olarak değil, dinle ilgisi bulunan en küçük bir düşünceyi meseleyi bile sınırları içine sokmamak ister. Din bilgisi noktasında ele alındığı zaman Birinci soru yalnız bir mekan meselesi olarak görünür Yani din bilgisi derslerinin nerede verilmesi, din bilgisi öğretmeninin nerede, dershanede mi, mabette mi veya diye bir hususi yerde veya umuma mahsus herhangi bir müessesede de mi yapılması lazım geldiği meselesi şeklini alır. Burada şöyle bir soru da akla gelebilir. Din bilgisi öğretimini yapacak şahsın ücretini veya maaşını kim vermelidir? Fakat bu ve benzeri sorular meselenin Esasından ziyade doğrudan doğruya teknik ve materyal karakteriyle ve pratiği ile ilgilidir. İkinci sorunun daha başka bir mahiyeti vardır. Yani din bilgisi derslerini kim okutsun? Dini müesseselerde vazifeli bulunanlar mı? Yoksa okullarda gramer, aritmetik, coğrafya, müzik, gimnastik derslerini okutan öğretmenlerden birisi mi? Muhakkak ki problemin bu tarafı daha esaslı bir mana ve mahiyet taşımaktadır. Eğer aklı ve mantığa uyarak konuşmak ve doğruyu söylemek lazım gelirse bu sorunun mahiyet itibariyle sah ve temiz bir niyetle sorulduğunu kabul ve itiraf etmek gerekir. Bu durum karşısında ben dine karşı lakayt olanların ve kim olursa olsun dinle ve dini öğretimle ilgilenmek istemeyenlerin niyetlerini kolayca anlar ve izah edebilirim. Ve hatta ben bir kimsenin dinle ilgisi olan her şeye karşı gerçek bir tarafsızlık duymasının mümkün bulunduğunu ve bunun için böyle olduğunu da açıklayabilirim. Şu noktada önemlidir. Bir kimse isterse bir dinin türlü tezahürleri ve esasları lehine veya aleyhine açıkça ideolojik mücadeleye girişebilir. Onun bu hareketini haklı görmek lazımdır. Ben bunu da kabul ediyorum. Fakat din dersinin okutulmasını ve din bilgisi esaslarını öğretilmesi işini din adamlarının ellerinden alarak bu işi, yani din derslerini okutma hakkının okullarda dinden gayri derslerin öğretimiyle uğraşan ve bu hususta hazırlık olmayan öğretmenlere bırakmayı istemede mantık yoktur. Ahlak esaslarına ve parti dürüstlüğüne uygunluk da yoktur. Bu okullarda din üretimine karşı korkakça tehtiplemiş maskeli bir hücumdan başka bir şey değildir. Şu halde okullarda din üretimi yapılmasının aleyhinde olanlar hiç korkmadan açıkça ve namuskarane bir tarzda söylemekten çekinmesinler ve desinler ki Din müessesesi karşı, e, tarafından gelen her türlü tesir ve telkinden okulu masum tutunuz. Din bilgisi dersini ve din dersi öğreten din adamlarını okuldan uzaklaştırınız. Evet, böyle bir istek korkakça yapılmış gizli ve maskeli ucumlardan daha manalı ve bir dereceye kadar esaslı ve haklı sayılabilir. Fakat hem din bilgisi dersinin okulu programlarında yer almasını ve hem de bu dersin din adamları yerine herhangi bir ders öğretmeni tarafından okutulmasını istemek, ya meselenin mahiyetini anlamayacak kadar saf olmaktan veya gizli hilekarlıktan ve şüpheli bir maksat peşinde koşmaktan ileri gelir. Hristiyanlık, Müslümanlık, Ortodoksluk, Katoliklik, Protestanlık dinlerinin esaslarını öğretmek. Bu dinlere itikat edenler için gramer kaidelerini öğretmenin taşıdığı önemine kat kat fazla ve ölçüsü denecek kadar büyük önem taşımaktadır. Müslümanlar, Museviler, Ortodokslar ve Katoliklerin nazarında gramer ve aritmetik kaidelerinin tadı ve kokusu aynıdır. Bu dersleri Allah'a da, inanmayan da ve Müslüman veya Hristiyan olan da okutabilir din bilgisine gelince keyfiyeti işte böyle değildir din derslerinde ve din bilgisi öğretiminde işin işimahyeti değişmektedir katolikler için papalık Müslümanlar için Kur'an Hristiyanlar için İsa'nın dini Hristiyanlık ve bu dinin problemleri veyahut Allah hakkında türlü görüşler inanışlar ve benzeri meseleler bu dinlere mensup olanlar nazarında herhangi bir ilmi ait mesela Geometride bir üçgenin üç, üç, e, üçgeni, üç açısı toplamı iki dik açıya eşittir tarzındaki meseleler ve bilgilerin nevinden değildir. Çok hakim mane bir atasözü vardır. Müziği yapan tondur denir. Bir yabancı bir Rus okulunda yüzlerce konu hakkında pek çok bilgiler edinebilir. Fakat bu adam Rusça ne kadar iyi konuşursa konuşsun. Rusça dersinin öğretmeni olamaz ve olmamalıdır da. Esasen kendisi de böyle bir öğretmeni talip olmak cesaretini gösteremez. Eğer bu gerçeğe rağmen bu yabancı Rusça dersinin öğretmenini yapmaya zorlanırsa o hiç şüphesiz Rus dilinin ruhuna, ahengine, özelliklerine ve kokusuna daima yabancı kalmak talihsizliğine uğrayacaktır. Tıpkı bunun gibi bir Hristiyan öğretmen de Müslüman çocuklara Müslümanlığı öğretecek bir din bilgisi dersinin öğretmenini yapamaz ve yapmamalıdır da. Veya aksi bir Müslüman öğretmenin Hristiyan çocuklara Hristiyanlık dinini öğretmek için öğretmenlik yapmasının büyük bir isabetsizlik ve uygunsuzluk olacağı gibi. Eğer öğretmenin bütün dinlere ait meselelere karşı kayıtsız ve ilgisiz kalacağını ileride sürerlerse o zaman böyle bir öğretmenin bir Müslüman çocuğuna Kur'an'a ve Peygamber Muhammed'e Hristiyan çocuklara da İsa'ya ve dinine inanmayı nasıl öğreteceği haklı olarak sorulabilir. Ve nihayet hiçbir din inan, iman olmayan bir kimsenin çocuklara din ve Allah sevgisini tekin edeceğine nasıl inanılabilir? Bir halın renklerini, çiçeklerini ve şekillerini seçmek icap ettiği zaman hiç şüphesiz gözleri görmeyen bir kimsenin fikrine ve rehberlere müracaat edilemez. Kulakları sağ olan bir kimsenin ses sanatçılarına ton vermesi asla düşünülemez. Bu gerçek karşısına tekrar ediyorum arzu edenler okulun kiliseden ayrılmasını isteyebilir. Nasıl ki devletin dinden ayrılmasını isteyenler ve artık bu isteklerini gerçekleştirenler olduğu gibi onlar da din ve din bilgisi öğretimini okula sokmamayı isteyebilirler. Asıl büyük önem taşıyan mesele budur. Meselenin bu tarzda ele alınmasının esası ve manası vardır. Fakat bir din adamı yerine herhangi bir ders öğretmeninin geçirilmesini isteyenler ve hele bu öğretmenin başka bir dinlem veya tamamiyle dinsiz olmasını ve hatta genel olarak dine ve dinlere düşman bulunmasını hoş görenler varsa onlara tekrar şöyle cevap vereceğim. Sizin bu isteğiniz ya affedilmez bir hopbalıktır veyahut izli bir hilekarlık ve ziyakarlıktan ibarettir. Okullara ait ilmi değerde meseleler münakaşa edilirken ne ve ne de riyakarlığın ayrı ayrı veya her ikisinin bir arada yeri olması düşünülebilir. Fakat eğer din bilgisi okulların programlarına bir ders olarak kalacaksa ki şimdilik böyle olduğu görülüyor. Fakat biz bunun din lehine olup olmayacağını da tereddüt ediyoruz. Hiçbir kayıt ve şartla tabi tutulmadan öğrencilerin dininden olan ehliyetli din adamları tarafından okutulmalıdır. Ancak din dersleri öğretimi bütün medeni Avrupa milletlerinin okullarında 2000 seneye yakın bir zamandan beri uygulanmakta olan eski metotlarla asla okutulmamalıdır. Bugünkü okullarda din derslerinden başka hiçbir ders hiçbir ilim daha bu kadar fena ve kötü metotlarla öğretilmemektedir. Burada bir dipnot var. Grigori Petrov öğrenciliği esnasında din derslerinin kendisine nasıl verildiğini ve kendisini din dersleri nasıl okuttuğunun dinle eğitim adlı eserinde de ayrıca izah etmektedir. Devam ediyoruz. Vaka. Yüzlerce yıldan beri okullarda yapılan tecrübeler sonunda daha iyi programlar hazırlanmış, bazı derslerin öğretiminde maharet elde edilmiş. Eğitim ve öğretimin gayeleri, idealleri ve metotlar tespit olunmuştur. Ama bunların hemen hepsi hatalıdır ve bilhassa öğrencilere verilecek din bilgisi dersinin öğretimiyle güdülmesi gereken gayelere ya hiç uygun değildir veya pek az uyumaktadır. Keza din bilgisi için hazırlanmış ve genel olarak kültür bakımından cahil anlaysız kimseler tarafından yazılmış, birbirinden çok farklı fikirler ve görüşlerle dolu. Bu türlü ders kitapları da bir ormanın bir alanı gölgelendirmesi gibi İncil'in manasını ve gerçek mahiyetini örtmüş gölgede bırakmıştır. Bu kitaplardan ve onlardaki farklı görüşlerden meydana gelin, bu ormanın gölgesi, bu ormanın arkasında gölgede kalan İncil artık görünmez olmuştur. Bu kitaplar gerçek İncil'i unutup kurmuştur. Bu kitaplarda İncil'in peygamberlerin ve havarilerin canlı ve ateşin utukları yerine eski kitaplarda keramet arayanların kuru can sıkıcı silik ve her bakımdan fakir sözlerine, basit düşüncelerine geniş ölçüde yer verilmiştir. Buna karşılık beşeriyetin tarihi ve hayatı boyunca insanların hangi dini bayramlara ve günlere niçin önem verdikleri din bilgisi derslerinde öğrencilere izah edilmemektedir. Bu kitaplarda gençleri heyecanlandırmak için onlara nasıl bir idealizm aşılanması lazım geldiği düşünülmemiş ve dikkate alınmamıştır. Bu kitaplarda gençlere bütün sosyal toplulukların, cemaatlerin ve milletlerin tarihlerinden alınmış kuvvetli ve canlı örnekler gösterilmemiştir. Bir zamanlar iman kuvvetiyle yaşayan ve Tanrı uğruna bu dünyada mevcut olan ve devam etmesi gereken güzellik, iyilik ve hayır uğruna kendi hayatlarını feda eden, yalnız kendi menfaatleri için değil, daha ziyade yakınlarının, komşularının, milletlerin refahı için ve topyekünün insanlığın refah ve saadeti için yaşamış, ve insanların hayat ve mücadelelerine bu kitaplarda yeri verilmemiştir. Halbuki eski yılların ve devirlerin bu anlayışta olan insanları toprağın kuru, toprağın tuzu ve dünyanın nuru mesafesindeydiler. Onlar bu iman kuvvetiyle yaşamış ve çalışmış olmasalardı, bugün yeryüzünde insanlık diye bir şey bulmak mümkün olmazdı. Bütün milletlerin hayatları boyunca aydınlığa ve refaha kavuşmak için yaptıkları mücadelelere ait en canlı, en güzel, en parlak misaller onların tarihlerinden alınarak din bilgisi derslerinde öğrencilere pekala açıklanabilir. Fakat bu tip misaller ve örnekler arasında en canlı, en güzel ve büyük örnekler İncil'in tarihçesinden ve bilhassa İncil'in kendisinden de alınabilir. Mesela herhangi bir Musevi peygamberin hayatı, mücadeleleri ve yaptığı işleri veyahut Hristiyan, Havarilerinin ve bilhassa Hristiyanlığın öğretmeni olan İsa peygamberin hayat ve mücadeleleriyle ölüm ve sebepleri ve sahnesi canlı bir tarzı tasvir edildiği zaman bunun körpe çocukluklar üzerinde yapacağı büyüleyici tesirlere din derslerinde önem verilmemektedir. Halbuki bu gibi canlı misaller ve tasvirler karşısında gençlerin pek çoğunun İlya'ya, İsa'ya, Amos'a, Pavel'e, Petrus'a benzeme isteyecekleri, ve hatta bu gibiler bir tarafa bırakılsa dahi gençlerin İsa gibi olmayı ideal edinecekleri. Böyle yüksek ve temiz ideallere sahip olanlar ise ister birer müttefekkir gibi çalışsın ve isterse birer iş adamı olsun, hayatta yapacakları hususi işlerde veya amme hizmetlerinde peygamberler, havariler ve evliyalar gibi dürüst yaşamayı ve çalışmayı arzulayacakları, iyiliği, doğruluğu, hayrı, hak ve adaleti bir tecessüs ve gösteriş olarak değil. Vicdanlarının sesi, Tanrı'nın kanunu, Tanrı sevgisinin bir tecellisi ve neticesi olarak benimseyecekleri muhakkak iken bu hususlara din derslerinde asla temas olunmamaktadır. gençlere din bilgisi derslerinde bu gibi iddialar açılanacak yerde peygamberlerin, havarilerin yalnız adlarıyla İsrailoğullarını idare eden hükümdarların ve hakimlerin adlar öğretilmekte ve gençlerden de bunları ezberlemeleri istenmektedir. Bunlardan başka din bilgisi derslerinde öğrencileri çok sayıda dualar ezberlemeye mecbur edilmekte, her pazar kiliseye götürülmekte fakat onları ruhlarına dua etmek, Tanrı'ya ibadet etme ihtiyacını duyurtacak tedbirlere başvurulmamaktadır. Bu gibi tedbirlere başvurmak isteyenler bulunsa bile uyguladıkları yanlış metot yüzünden onlar da bu iş, bu işi maharet yapamamakta ve pek tabidir ki muvaffak olamamaktadırlar. Halbuki asıl önemli olan budur. Yani gençlerde dua ve ibadet etme ihtiyacını uyandırmak, gençlerde dua ve ibadet edecek bir ruh hali yaratmaktır. Fakat onlar genç ruhlarda bu ihtiyacı uyandırmamaktadırlar. Mühim olan elbet budur. Çünkü dua ve ibadet etmeyi ruhi bir ihtiyaç olarak duyan bir kimse nasıl dua ve ibadet edeceğini bilir. Hatta dua ve ibadet metinlerini öğrenmiş ve ezberlemiş olmasa dahi. Bütün okullarda Tanrı'ya ibadetin adabını ve dinin icra ve amelle ilgili taraflarını gençlere öğretmek için dersler verilir fakat gençler sayıları yüzleri aşan bu dersleri yüzler aşan bu dersler sonunda dahi Tanrı'ya dua ve ibadet etmek lüzum ve ihtiyacını duymazlar. Yıllardan beri öğrenciler okullarda akaid, doğmaların tarihi gibi dersleri okudukları halde neden dine karşı kayıtsız, ilgisiz dini inançları gevşek ve hatta tamamen imansız olarak okuldan çıkmakta ve din düşmanlığı bile yapmaktadırlar. İsa'ya ve hayatına dair düşünmek ve bir şeyler öğrenmek için fikir yormaya lüzum görmemekte. Allah ve İncil hakkında söylenenleri dinlemeyi bile tahammül edememektedirler. Neden? Bir söz vardır. Bir ağaç hakkında hüküm vermek için meyvesine bakmak lazımdır. Tıpkı bunun gibi okullardaki din bilgisi derslerinin ne dereceye kadar doğru ve isabetli veya eşit verici hatalı şartlar içinde öğretildiğine de bu dersleri öğrenenlerin davranışlarına bakarak hüküm verilebilir. 2000 seneye yakın bir zamandan beri her gün ve günden güne artan bir gafletle her memlekette bu hatalar aynen tekrarlanmaktadır. Böyle bir din bilgisi öğretimi yapmaktansa çocuklarımıza hiçbir din bilgisi vermemenin daha doğru olacağını ve bu yolda devam etmemek lazım geldiğini haykırarak ilan eden sesler ayyuka yükselmektedir. Fakat bu acı hakikate rağmen binlerce din bilgisi dersi öğretmeni, din öğretimi için daha elverişli metotlar arayıp bulacakları ve uygulayacakları yerde hala eski ve hatalı usullere ısrarla bağlı kalmakta ve yanlış yollardan bir türlü ayrılmamaktadırlar. Keyfiyet böyleyken bütün dinlerin öğretimi ile uğraşan öğretmenler, kendi hatalarının ve başarısızlıklarının asıl sebeplerini kendilerinde değil, pozitif ilimlerde, cemiyette ve okullarda reel ilimleri okutan Öteki öğretmenler de aydınların ve diğer insanların akılsızlıklarında, mantıksızlıklarında, yaşanılan zamanın ruhunda ve menfi şartlarında, edebiyatta aramakta ve daha neleri ve neleri suçlandırmaktadırlar. Fakat asıl suçu kendilerini aramaya, kendi metotlarını ve din bilgisi öğretimindeki maharetsizliklerini itiraf etmeye yanaşmamaktadırlar. Esasen bunlar kendilerinin tamamıyla köhneleşmiş olan skolastik göreneklerin terk etmek lüzumuna inansalar da, Aldıkları terbiye ve devam ettirdikleri köklü alışkanlıklar dolayısıyla bu istek ve inançlarını uygulamaya muktedir olamazlar ve bu alanda en küçük bir kabiliyet dahi gösteremezler. Din, hakkı, adaleti, barışı, yeryüzündeki insanlar arasındaki kardeşliği tesis etmek, insanların ve milletlerin ruhlarında tanrı hükümranlığını yaratıp yaşatmak ve devam ettirmek isteyen canlı ve muazzam bir davadır. Ölü bir kitap, ölü metinler ve kaideler kitabı ve kitap şeklinde bir mevta değildir. Gençlik, insan hayatının en güzel bir devresi insan hayatının ilk baharıdır. Bu devrede insan ruhu parlak hayaller ve temayüllerle doludur. Bu devreyi yaşamak durulan insan ruhunda mukaddes ateşler yanmaktadır. Din adamları ve dinde soktanlar, bu gerçeği dikkate alınız. Gençliğe canlı ve samimi sözler söyleyiniz. O zaman göreceksiniz ki gençlikte kendisini... ...bütün varlığı ile size verecek, sizin peşinizden gelecek, hayatı boyunca duaya ve ibadete zaman ayıracak, Tanrı'ya, insanlara ve adalete hizmet etmekten geri durmayacaktır. Okulda bir mevtanın bulunması, öğrencilerin his ve heyecanlarını öldürmekte, gerçeği öğrenme, ilgisini gerçeği öğrenme ilgisini körletmekte, ...öğrencinin hayat meselelerine karşı kayıtsız kalmasına, yapıcı ve yaratıcı faaliyetlerde bulunmasına hayat içinde hayat için yaşamasına engel olmaktadır. Esasen yaşamak demek, yaratmak demektir. Okulun asıl vazifesi ve öğretimin asıl amacı, öğrencilere bazı bilgileri kazandırmaktan ziyade, onların bilgi kazanma istek ve temayüllerini harekete geçirmek, büyük bir okuldan başka bir şey olmayan hayatta yapıcı ve yaratıcı birer varlık olarak faaliyet göstermelerini sağlamak, Gençleri geniş anlamda hayata hazırlamaya yönelmek, yönetmek olmalıdır. Bu gayeyi gerçekleştirmek için okuldaki dersler fevkalade güzel bir kadının tebessümü gibi gençlerin ruhlarını teshir etmelidir. Dersler böyle cazip bir mahiyet almalıdır. Fakat okul bunu yapmamaktadır. Okuldaki dersler böyle bir cazibe yaratmamaktadır. Tersine, okul tıpkı masallardaki uyuyan prenses gibi tam bir ölü uykusuna dalmış bulunmaktadır. Bu durum karşısında yapılacak ilk iş uyuyan prensesi uyandırmak, onun üzerindeki ölüm örtüsünü yırtıp atmak, uyandırılacak prensese ruh ve hayat vermekten ibarettir. Okullarda yapılacak her türlü yeniliği buradan ve bu işten başlamak lazımdır. Bölüm 1'in sonu.